Ölüyenim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Ee, benim eşim beyin kanseri lütfenliğe. Ee, hmm. Geçmiş olsun. Işte çok ağır bir rahatsızlık geçiriyoruz. İşte kimi zaman kızdığı zaman işte ben dua ediyorum hocam. Ee, ben de etme diyorum. O da çok üzülüyor ettikten sonra. İşte sol tarafı tutmuyor, yürüyemiyor. İşte biz böyle yap öyle et derken bize kızıyor. İşte yemin ediyor. Hani bunun hükmü ne diye ne değildir. Hmm. Hani bu bizim sınavımız mı? Ben bunları öğrenmek istiyorum. Hani namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor, Elhamdülillah çok şükür bunları yapabiliyor. Ama kızdığı anda ağzından bir dua çıkıyor. Hani evet bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek hocam? Sizden bir bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz Hülya Hanım. Allah şifa versin. Amin. Bu bizim imtihanımız mı diyor? Hiç şüphesi olmasın. İmtihandır. Hem hasta olan kimse için, hem bakan kimseler için, eşi için. Eğer sabredebilirse Allah e, sevabını hesapsız derecede verecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sözü bile اِنَّمَا يُوَفَّرْ صَابِرُونَ اَجْرُونَ بِرَيْرِسَبْ Allah sabredenlere mükafatını hesapsız, e, yani hesapsızca e, yani çok e, hesap edemeyeceğimiz kadar çok vereceğini beğeniyor. Mesela biz 5 vakit namaz kıldığımız zaman 10 katıyla 50 vakit namaz kılmış gibi sevap veriyor. Mesela bir fakire yardım ettiğimiz zaman 700 katıyla e, sevap veriyor. Ama bir musibete, bir sıkıntıya, bir hastalığa, bir belaya karşı sabredebilirsek bu takdirde böyle 10 katıyla, işte 700 katıyla diye rakam ifade edemeyeceğimiz kadar çok hı hı. sevap verdiğini Cenab-ı Hak Zümer Suresinin eee 10. ayet kıremesinde açıkça bize bildiriyor. Dolayısıyla bu bir imtihandır. Sonra Bakara Suresi'nin 155. ayet kıremesinde esas bile velen neblü ven bi şey imnel khaf ve naqs min ve amvali vel anfus ves semarat ve biş Yani mutlaka biz sizi biraz açlık, biraz korku, mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltmak, yoksunlaştırmak suretiyle imtihan ederiz. E, sabredenleri müjdele yani Allah'ın cennetiyle, rahmetiyle, mağfiret müjdele buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için e, bu kardeşimiz sabretsin. E, hasta da e, sabretsin. Tabi sabretmek tedaviye engel değildir. Yani iyileşmek için e, modern tıbbın öngördüğü bütün çarelere başvurmak, sabretmemek anlamına gelmez. Evet. Yani sabırsızlık nedir? Hani Niye başkaları değil de ben hast olduğum gibi böyle isyan varı bir tavır söz eylem ve davranış içine girilirse o zaman sabırsızlık olur. Şimdi beddua ediyor diyor. Muhtemelen tabii e, hastalığının verdiği bir e, şeyle e, sıkıntıyla bu e, bedduayı yaptığını düşünüyorum. Yapıyorsa da efendim bu beddua koyar mı? E, yani bir öfkeyle yapılan karşı taraf hak etmeden yapılan bir bedduanın koyacağı kanaatini değilim. Haksız yere beddua olmaz. Hı hı. Sonra Müslüman Müslüman'ı beddua eder mi? Etmemesi lazım. Prensip olarak. Ee, belki yani, zor durumundan dolayı bilinçsiz bir şekilde mi İşte yani ediyor? Yani belki işte irade dışı, gayri hı. ihtiyarı ızdırabından dolayı. İzdırabından dolayı, dolayı filan yapıyor olabilir. Ee, yani beddua ettiği zaman da bu Hülya mıydı? Evet Hülya Hanım. Hülya Hanım Efendi artık onu hastalığına mal edip sabredebilirse yani o da çok sevap alacak mükafat alacaktır. Cenab-ı Hak sabır versin. Peki ee, Hocam tabii... bu durumda <coughs> e, bu durumda edilen yeminler yerini bulur mu? Ha yani eğer bilinçli yaptıysa yemini yani yeminin çeşitleri öyle nasıl yemin etti biliyorsun bir dil alışkanlığı yaptığı yemin var. Hı hı. E, buna yemini lav dediyor Kur'an-ı Kerim'de. La yu'ahizukumullah billahu fi eymanikum. Ayet kemi de Allah size yeminlerinizdeki lafdan yani dil alışkanlığı yaptığınız yeminlerden sizi etmez, sorumlu tutmaz, cezalandırmaz buyuruyor. Eğer böyle bir yemin ise zaten Allah onun o yeminle sorumlu olmadığınız beyan ediyor. Bir de kişinin bir sözünü teyit etmek için yaptığı yemin var. Hani <gülüyor> Peygamber Efendimiz çok yemin etmiş mesela bu anlamda ve nefsi bir mesela canım kudreti olan Allah'a yemin ederim ki diyor, mesela Cenab-ı Hak da yemin ediyor. Vatduha kuşuk vaksine yemin ederim ki. Hı hı. Vel ası zamana yemin ederim ki, mesela değil mi? Ve mesela işte ve tini ve zeytünü, incir zeytine yemin ederim ki. Ve leili geceye yemin ederim ki. gibi Cenab-ı Hak yemin ediyor. Mesela ben size bir şey söylüyorum sizde bir tereddüt hasıl oluyor. Yani doğru söyleyip söylemediğim konusunda sizi inandırmak için ya vallahi doğru söylüyorum anlamındaki bu bir yemin eee te teyit kuvvetlendirme muhatabı inandırma yeminidir. Buna da bir sorumluluk yok. Hangi yeminde e, sorumluluk var? Mesela geleceğe dön dönük bir şeyi yapıp yapmamaya yönelik yemin ederse e, buna yemin-i deniyor. Mesela Adam sigara içen birisini düşünelim. Bir gün sigaradan nefret etti. Elindeki paketini attı çöpe. Vallahi sigara içmeyeceğim dedi. Artık daha içmemesi lazım. Bu Allah'a verilen bir sözdür. Vahfazu eymanekum buyuruyor Cenab-ı Hak. Yeminlerinizi tutun. Muhafız edin, edin, edin. Koruyun. Ama dayanamadı mesela. Yemin ettiği halde tuttu. Sigara içtiyse mesela o zaman yani yeminini bozmuş oluyor. Ne yapacak? Bunun kefareti var işte. Yani on fakiri akşamlı sabahlı doyuracak. On tane fakir bulacak. Efendim Bir sabah kahvaltısı verecek. Bir de akşam yemeği verecek mesela. Veya bir fakiri on gün doyuracak. Veya evet. on fakire akşam sabah yetecek kadar e, yani akşam yemeği ve sabah kahvaltısı olacak da iki öğün diyelim. E, onların eline para verecek. Eğer buna gücü yetmiyorsa, üç gün oruç tutacak. Şimdi bu Hülya Hanım'ın beyi nasıl yemin ediyor? Bu yeminlerden hangisi? Yani gelecekte bir şeyi yapıp yapmayacağına dair yemin ediyorsa e, ve bu yeminini de bilinçliyse, şuur açık bir şekilde yapıyorsa o yeminle sadakat etmesi gerekir. Ama demin söylediğim dil alışkanlığı yemin bir problem yok zaten. Sözünü teyit etmek için yapıyorsa onda da bir problem yok. Evet.